Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar Açık Futboldan ben Kenan Başaran Tekrar birlikteyiz Bir hafta ara vermek zorunda kaldık Şehir dışına çektim için Eee Ara verdiğimiz hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Daha doğrusu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbol açısından muhteşem bir derbiydi. 3-3 bitti. İlk yarısını Beşiktaş, ikinci yarısını Fenerbahçe domine etmişti. Bu maçın etkileri iki hafta boyunca sürdü. Özellikle Beşiktaş açısından Slaven Biliç çok tartışıldı. Kazanabileceği bir maçı kaybettiği gerekçesiyle eleştirildi. Fenerbahçe cephesi ise 10 kişi Kaldığı bölümde gösterdiği dirençle e, kendini kazançlı saydı 3-3'lük Üç beraberlikten sonra. E, bu haftaya yani geride bıraktığımız haftaya baktığımız zaman yine kaybeden Beşiktaş oldu. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanırken Beşiktaş e, berabere kaldı. E, Fenerbahçe e, Rize'de 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 e, kazandı. Yine e, golü maçın sonlarına doğru geldi. E, 83. dakikada galiba. E, hatta espriler yapıldı Fenerbahçe taraftarları tarafından. Sosyal medyada daha erkendi. E, niye bu kadar erken atıldı? Malum Fenerbahçe uzatmalarda attığı gollerle e, sonuca gidiyor. Özellikle deplasmanlarda. E, Fenerbahçe Beşiktaş maçında da 3-3'lük beraberliği 83. dakikada falan bulmuştu. Hasılı Fenerbahçe'nin nefesi çok kuvvetli, çok güçlü olduğu için maçı sonlarda bile çevirebiliyor. Bu da rakipler üzerine psikolojik bir baskı da oluşturuyor. Önde olsalar bile Fenerbahçe'nin son anlarda gelen gollerinden dolayı kendileri de panikleyebiliyorlar. Fenerbahçe şu anda ligi açık ara önde götürüyor. En yakın takipçisi Kasımpaşa Spor arkasından Beşiktaş, Galatasaray sıralanıyorlar. ezeli Ezeli'dekine 9 puan fark atmış durumda. Ligin geri kalan ilk yarısı için geri kalan maçlara baktığımızda Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi pek olası gözükmüyor. Yani 44 puanla ligin ilk yarısını tamamlayabilir. Buna karşılık Beşiktaş'ın özellikle önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yla bir maçı olduğunu düşünürsek ve Galatasaray'ın Trabzon'la maçının olduğunu hatırlarsak e, muhtemel puan kayıpları hala onlar için var. Yani Fenerbahçe iki rakibiyle puan farkını 12'ye de çıkartabilir. E, ya da en azından 10 puanla da çıkartabilir maçları beraber sonuçlanırsa. E, tabi Fenerbahçe'nin de bu arada sürpriz yaşamaması gerekiyor. Fenerbahçe'de her şey güllük gülistanlık. E, olumsuz hiçbir şey yok. Ya da olumsuz şeyler yaşanırsa da bunlar derhal e, müthiş bir propagandayla Olumluya çeviriliyor. Bu sene medyayla ilişkileri bu sezon daha doğrusu muazzam iyi görünüyor. Medyaya malzeme de veriyorlar. Futbolcular özellikle verdikleri internet ortamlarına verdikleri görüntülerle malzeme sağlıyorlar. Haber sağlıyorlar gazetelere, televizyonlara. Bu da haliyle iki yapı arasında e, sağlıklı bir ilişkiyi itirist ediyor. Yani negatif haber çok az oluyor bu durumda. E, Fenerbahçe e, dediğimiz gibi e, şampiyonluğa en yakın aday olarak kimilerince şimdiden şampiyon dahi ilan edilmiş durumda. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar ikinci bölümde Galatasaray'la programımızı sürdürelim. Kurt, sen kanalı kuzu Biraz çil aşkın birbiri tuzu Sen de biraz naz Ediyorsun ama Senin bana gönlüm Var gibi gibi Yüzüme karşı Git diyorsun ama Sanki gözlerin Kal der gibi gibi Yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez Sen de biraz nazediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Yeter çektiğim Insafet kayrı, sen bana gönlün var gibi gibi. <Gülüyor> Zehirin şifası.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 benim gibi seni 40 yılda bir gelir Barış gibisi Sen de biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı gidiyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Yeter çektim İnsaf ett kayr. bana var gibi, gibi. Ben Kenan Başıran, Radyo Havandasınız. Açık futbol devam ediyorum. Galatasaray e, tökezeyip teke, duruyordu. E, Kasımpaşa beraberinden sonra e, Roberto Mancini oldukça eleştirildi. E, o da savunmasına e, yüklendi ve 3 oyun savunma çalışmamız lazım diye e, demeçler verdi. E, Galatasaray Elazığ Spor'u ağırladı evinde. E, kolay bir rakipti çünkü Elazığspor 5 haftadır Okan Buruk yönetiminde kazanamadı. Ee, İstanbul'da da Galatasaray'a karşı sadece 7 dakika içinde teslim oldu. Sarı Kırmızılar ilk 7 dakikada Burak ve Selçin golleriyle rakiplerini alt ettiler ve maçın geri kalan kısmını Juventus provası olarak değerlendirdiler. Ee, Galatasaray çalkantılı bir dönemden geçti. Hala da geçiyor. Bir türlü Florya'da kimin patronu olacağı netleşmiyor. Lütfi Araboğan denildi. Tekrar Bülent Tulun'a dönmüş bulunuyor şu anda İbreler. Çünkü orada Fatih Terim'in kurduğu bir düzen vardı. Biraz doğu sistemiydi bu. Feodal bir yapısı vardı. Ama işliyordu. Burası için işliyordu. Onun üzerine batılı bir teknik adam geldiği zaman haliyle o sistem tepe taklak oluyor. Mançini'nin Florya'da yatıp kalkması düşünlemez. Kendisi de zaten bu yöndeki telkinlere olumsuz yanıt vermişti. Mancini için ligin devre arasına kadar kayıpsız giderse bir şans doğabilir. Çünkü ikinci devre hazırlıkları sırasında kendi kafasındaki şablonları daha başarılı şekilde oluşturabilir ve onu hayata geçirebilir. Belki yapıcı ara transferlerle de e, bu durumu e, dediğim gibi lehine çevirebiliriz. Olumsuz gidişatı. Galatasaray namına tabii en ilginç şey e, Şampiyonlar Ligi oldu. Juventus'la e, dün oynadıkları maç yarım kaldı. Çünkü aşırı kar yağışı nedeniyle e, karşılaşma hakem tarafından bugüne ertelendi. E, saat 15'te başlayacak. E, Halilere e, geri kalan e, yaklaşık e, 60 dakikalık bir bölüm oynanacak. Hatta e, 59 dakika bile diyebiliriz. Çünkü 31. dakikada maç ertelendi. Kar yağışı e, çok abartılı değildi oysa ki çünkü bir önceki e, lig maçında daha doğrusu e, Karabük'te oynanan Karabük-Kayseri e, maçında saha karla kaplı oldu halde Maç oynandı. Tabi Şampiyonlar Ligi eşitlerin eşit olduğu bir yer. Yani bütün futbolcular eşittir ama Şampiyonlar Ligi'nin oynayanlar daha eşittir. Biraz zor da futbolda biliyorsunuz sınıfsal ayrımlar oluşmaya başladı. Zaten vardı da daha da katmerlendi. Şampiyonlar Ligi olunca bütün kurallar hani Avrupa Birliği standardı gibi her şey. Orada ele gül bebek oluyor. İnce ince işleniyor kurallar. Hasılı e, e, maç hani bizim koşullarımıza göre ertelenmezdi ama Avrupalı hakemler e, şunu bile düşündüler. Futbolcular sakatlanabilir ya da ben yanlış bir karar verip haksızlığa neden olabilirim gibi inceliklerle bugün ertelendi. Tabi hemen arkasından tartışmalar başladı. Ya bu stadın e, altında ısıtma sistemi yok muydu? E, yok doğal gaz bağlı değil denildi. Yok işte devreye geç giriyor denildi. E tabi e, stadın çatısının kapanması gerekiyordu. projede kapalı gözüküyor bu stadın çatısı ama Galatasaray yönetimi bir türlü kendi yükümlülüğünü yerine getirip o çatıyı kapatmış değil. Tabi e, stadın çatısı kapandığında çimler e, bir türlü yeşerir mi yeşermez mi o da ayrı bir sorun çünkü hali şu mevcut durumda bile e, arenada çimler e, sıkıntılı. E, bu tartışmalar altında gece 2'ye kadar sürdü maçın oynanıp oynanmayacağı ya da kaçınca, kaç saat kaçta oynanacağı saat 2 denildi bizim emniyetimiz e, itiraz etti güvenliği sağlayamayız diye. Bugün bakalım e, yağış şu, şu dakikalarda el verirse e, kar mani olmazsa e, kalan bölüm tamamlanacak ve Galatasarayın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip etmeyeceği netleşecek ama şurası kesin ki Galatasaray e, maçını tamamlamadan e, Avrupa Ligi'ne katılma hakkını cebine koymuştu. Çünkü Real Madrid Kopenhag'ı muhalif edince Galatasaray üçüncülüğü kesinleşti. Bugün e, Juventus'u sahalarını yenerlerse e, Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam edecekler. Biz de programımızın son bölümü için bir ara verelim. Ne lazım ne lazım bana sana? Ne lazım ne lazım Allah sana? Korkular kuşkular sorgusu al yarına. Kalır mı hiç bu hal? Bence bizim uykusuz gecelerimiz korkusuz sevişmemiz kuşkusuz sevmemiz lazım. Bence bizim uykusuz gecelerimiz korkusuz sevişmemiz kuşkusuz sevmemiz lazım. Korkuların en şahanesi Olsun korkular Kuşkularımın bahanesi Olsun diye sordum Korkarım zor oldu Sual bitiyor Gecem yazar sual Bence bizim uykusuz Gecelerimiz korkusuz Sevişmemiz kuşkusuz Sevmemiz lazım Bence bizim uykusuz Gecelerimiz korkusuz Sevişmemiz kuşkusuz sev ne lazım ne lazım diye diye korkular kuşkularla bitiyor gece gelecek zaman ekleri Anacak içime uçak saplayacak. Bence bizim uykusuz gecelerimiz korkusuz sevişmemiz kuşkusuz sevmemiz lazım. Bence bizim uykusuz gecelerimiz korkusuz sevişmemiz kuşkusuz. Sağ dört nala sevmemiz sevişmemiz lazım Bence bizim uykusuz Gecelerimiz korkusuz Sevişmemiz kuşkusuz Sevmemiz lazım Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız Açık futbolun son bölümündeyiz Evet, lafa giderken de Beşiktaş'ta girmiştik Beşiktaş, Slavan Biliç yönetiminde sezona iyi başladı Dörtte dörtle başladı daha sonra Atatürk stadında sahaya giren taraftarlarla rın eylemleri neticesinde dört maç ceza geldi. Daha doğrusu reşit erkeklerin stada girmesine engel konuldu. Sadece kadın ve 12 yaş altı kız erkek çocuklar ve kızlar izleyebildi. Ne oldu? Beştaş bu periyotta üç beraberlik 1 galibiyet çıkartabildi kendi sahasından. Ve haliyle e, önemli puan kayıpları yaşadı. Liderken e, liderin e, 9 puan gerisine e, düşmüş oldu. E, şimdi önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı var. Orada da puan kaybetme ihtimali yüksek. Çünkü Kasımpaşa ligin ikinci sırasında ve güçlü bir ekip. Sivas karşısında e, Beşiktaş ilk yarıyı hakikaten farka gideceği şekilde oynadı. Ancak sadece bir gol çıkartabildi. ikinci devrede kadrosunda sakatlıklardan ötürü ee, sıkıntılı olmasından e, mütevellit e, beraberlik golü 7 ve 1-1 bitti. Beşiktaş'ta önemli bir problem sakatlıklar. Yaklaşık 10 oyuncunun e, adalesinde de kasında yırtılma var. E, Oysa ki e, Doktor Ertuğrul Karanlı getirmişlerdi. Ertuğrul Karanlı bu tür e, sıkıntılarda çözüm üreten bir doktor olarak e, biliniyordu. Ama o da Beşiktaş'ın derdine devam olmuş gözükmüyor. Beşiktaş'ta açıkçası biraz limoni durumlar var. Diğer yandan statları ile ilgili gelişmeler var. Bugün Fikret Orman statının ruhsatını alıyor. inşaat ruhsatını. Oysa ki henüz problemler çözülmedi, aşılmadı dediğimiz zaman her şey tamam. Ruhsat problemi yok. Şu bu yok demişti Orman. Görüyoruz ki ruhsat daha bugün alınıyor. Olsun en azından alınmış oldu. Başbakanlığın da kendisine randevu konusunda ee, tamam dediği, e, bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra muhtemeldir ki Başbakan önümüzdeki haftalarda gelip e, temeli atacak. Çünkü e, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile e, bir protokol imzalaması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Stadı e, bin gün içine bitireceğini taahhüt edip e, bir takım haklar vermesi gerekiyordu. Bilet ya da loja veya e, reklam gelirlerinden kazançtan o konularda sıkıntılar vardı. Bunların aşıldığı ve protokolün imzalanacağı söylendi. Hasılı Beşiktaş'ta en önemli şey STAT'tır. STAT'ta şu anda işler yoluna girmiş gözüküyor. Bundan sonrası maddi kaynak yani bankalardan gerekli kredi bulunursa hızla bu STAT'ın yapılıp en azından Ekim-Kasım 2014'te açılmasıdır. Bir küçük not Sergen Yalçın'ı açmak lazım. Gaziantep'te 3-3 yaparak Gaziantep'i düşme hattından yukarılara taşıdı. Sergen Yalçın'la beraber Gaziantep bambaşka bir kimliğe büründü. E, Tabii biraz beklemek lazım çünkü Şifo Mehmet de gençliğe biline 3 3 başlamış, arkasından tökezlemeye başlamıştı. Bunu da hatırlatalım diyorum ben. E, bunun dışında e, ligin altlarında iki Kayseri takımı. Kayseri Spor ve Kayseri Erciz Spor bir türlü hamle yapamıyorlar. Ee, hala düşme hattı içerisindeler. Elazığ Spor e, bu saatten sonra biraz zor. Yine bir Yılmaz Vural mucizesi olacak mı bilemiyoruz ama zor. Ee, Yılmaz Vural da herhalde bir daha oraya dönmez diye düşünüyoruz ama olmaz olmaz demeyin. Ee, görüntü bu şekilde. Türkiye Kupası'nda e, ilginç sonuçlar alındı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor elendi. Beşiktaş, Bucaspor'a nispeten güçlü bir rakibe, Trabzon'da nispeten güçlü bir rakibe, Balıkesir Spor'a elendi. En çok sansasyon yaratan Fenerbahçe'nin evinde Fethi Spor'a 2-1 yenilerek elenmesiydi. Ama bu maçta Fethi Spor'lu futbolcuların sahaya her bir futbolcunun üzerinde bir harf olmak üzere yan yana durduklarına Yüce Atatürk yazısıyla ne oluşturacak şekilde sıralanmaları sahada en çok tartışılan mevzu oldu. Maçın da önüne geçti. Çünkü Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu bu eylemi izinsiz gerekçesiyle disiplin kuruluna verdi. Ancak oluşan kamuoyu tepkisinden ötürü geri adım attılar. Ve <gülüyor> suçun e, oluşmadığına hükmedip e, Yüce Atatürk'ten ötürü Fethi Espor'a ceza vermediler. Aynı şekilde Galatasaraylı Futbolcu e, Ebu Evi e, da Nelson Mandela ırk ayrımcılığına karşı bir bayrak olmuş, ömrünü hapislerde çürütmüş ve Türkiye'deki darbe yönetimini protesto etmek adına Atatürk Barış Ödülü'nü kabul etmeyen, bu yüzden de yerden yere vurulan haksızca Nelson Mandela için giydikleri tişörtlerden ötürü de disipline sevk edildiler. E, o dosya henüz görüşülmedi ama UEFA, başta UEFA olmak üzere birçok futbol organizasyonda, sportif organizasyonda herkes Mandela'yı andı. Nitekim Juventus, galatasaray Juventus maç öncesinde de Nelson Mandela için pankart açıldı resmi olarak. Çünkü o bir spor adamıydı aynı zamanda. Hasılı e, e, bekliyoruz ki Ebu'ye ve Drogo'ya da ceza çıkmayacak. E, bazen e, yönetmelikler, talimatlar kalanlar hayatın gerisine kalır. E, bu da böyle bir şey oldu. 3 Temmuz Şiki davası sürecinde talimatları bir gecede değiştirip takımlarleyini hareket eden futbol federasyonu bu tür durumlarda da talimatlarını pekala değiştirebilir diyoruz. Ben Kenan Başaran, Radyo Havanda Açık Futbolda sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.